İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba Yeşil Gazete'de yer alan habere göre ağırlıklı olarak İstanbul'dan ve ülkenin farklı illerinden doğa ve yaşam savunucuları Türkiye'nin doğusundaki ekolojik sorunların boyutlarını yerinde görmek ve incelemek için 6 gündür Hakkari ve Van çevresinde hareket halinde. Doğa savunucuları dün Hakkari'de basın açıklamasını gerçekleştirdikten sonra Van'a hareket etti, Van'da yapılan açıklamada bölgedeki ekolojik sorunlara dair gözlemler paylaşıldı. Bildiğiniz gibi ülkemiz özelinde son 20 yıldır her yeni gün yeni bir talan projesiyle karşı karşıya kalmakta. Ülkemizin doğası rant uğruna acımasızca talan edilmekte. Bu talan projelerinin en büyük destekçisi ise inşaat, enerji ve madencilik odaklı yerli ve yabancı sermayenin önünü açmak için sayısız düzenleme yapan siyasi iktidar. Bölgenizde geçirdiğimiz ve çevreyi incelediğimiz yaklaşık bir hafta boyunca Saros, Kaz Dağları, İkizköy, İkizdere veya İliç gibi ülkemizin sayısız noktasında karşımıza çıkan rant odaklı tahribatın ve çevre kirliliğinin Hakkari'de de Van'da da çok ciddi boyutta olduğunu gördük dediler. 20 ayrı dernek, kulüp, inisiyatif ve federasyonunun imzacı olduğu açıklamada Maalesef tespitimize göre sayısız endemik bitki ve hayvan türlerinin yok olma tehlikesi taşıması bir yana başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşamı için olmazsa olmaz değer taşıyan suyu ve Zila'nın ve Van Gölü'nün kirlilik nedeniyle bugün ve yarın gelecekte bölgede yaşayan insanların sağlığı da büyük bir risk altındadır dendi. Aktivistler dört mevsim ekolojik temelli ÇED raporları hazırlanmadan, endemik türler hesaba katılmadan, yeterli kapasiteye sahip filtreleme ve arıtma sistemleri kurulmadan işletmelerin çalıştırıldığını gözlemlediklerini aktardılar. Aktivistler ülkenin doğu, batı, kuzey veya güney fark etmeksizin hiçbir bölgesinde böylesi bir tahribatı kabul etmeyeceklerini ve hangi coğrafyada olursa olsun kamuoyunda farkındalık yaratmak adına inceleme ve etkinliklerini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yani TÜDAV, 2017 yılında düzenlediği kıkırdaklı balıkların korunması için ulusal eylem planı çalıştığı sonrası korunan 12 köpek balığı türüne girmeyen büyük beyaz köpek balığı yeni bir kararla koruma altına alındı. Bunun dışında Akdeniz mercanı, sarı deniz dalı, beyaz deniz dalı, mor deniz dalı, beyaz çalı gorgonu ve deniz kulağı da koruma altına alındı. Bu türler genellikle dekorasyon amaçlı çıkarılarak sergilenmekte ve satılmaktaydı. Böylece koraljen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu. Yapılan son çalışmada taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edildiği vurgulandı. Tüdav Başkanı yani Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosisteminin bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasında dedi. Ancak Denizlerimizi de bitiriyoruz diye ekledi. Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 31 arazöz, 13 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Muğla valisi Orhan Tavlı yangına ilk andan itibaren çok sayıda Yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Daha sonra da Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine bakalım. Kırklareli Belediyesi'nin Kırklareli Kent Konseyi'nin düzenlediği 14. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri Geride kaldı. Trakya topraklarının bereketli çeşitliliği ve kendine özgü yapısı bir kez daha anlatıldı. Üzüm bahçelerine girenler bağ bozarak hasada başladı. Festivalde can sıkıcı konularının konuşulduğu tek yer, Raciye Adar Bilgenoğlu ve Sinan Bilgenoğlu'nun imzasına yer aldığı Ağabı Hayat Istırancalar belgesinin gösterimi Ve sonrasındaki panel oldu. Festivalde bir tarafta üzüm, şarap, ayçiçek, pekmez, bulama, tarım, çiftçilik, müzik konuşulurken, bir tarafta bunları yok etmeye çalışan taş ocakları, termik ve nükleer santral, kaçak definecilik, aşırı odun kesimi konuşuldu. Her bölgenin kendine has özellikleri, tarihi ve bereketliliği anlatılırken, her cümlenin sonuna bu eşsiz coğrafyayı tehdit eden Projelerde ne yazık ki ekleniyor. Özellikle taş ocaklarının kuşattığı bölge adeta vahşi madencilik saldırısı altında. Madenciliğin yanı sıra enerji yatırımcılarının gözde bölgesi definecilerin de hedefinde. Bölgede bir diğer sorun ise aşırı odun üretimi. Dövizin yükselmesiyle odun sektörünün gözünü... İç pazara dikmesi ormanlardaki tehdidi arttırdı. Ülkenin dört bir tarafından artan ağaç kesiminde Kırklareli ve Trakya bölgesi de nasibini aldı. Köy yollarından geçerken her orman girişinde kesim ve üretim alanı tabelası ve sıra sıra dizilmiş çam kütükleri göze çarpıyor. Kent konseyi çevre komisyonu üyeleri tabelaları görünce sanki bir şey üretiyormuş gibi üretim alanı yazıyorlar. Ürettikleri yok yağmalıyorlar ifadelerini kullandı.